Bağırmadı, gidenleri geri çağırmadı... ...baktı yalnız dolu gözlerle... ...uzaklaşan attıların pırıldayan nallarına... ...ah ne yazık, ne yazık ki ona... ...dört nal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak... ...beyaz oraduların ardında kılıcı atmayacak... ...nal sesleri sönüyor perde perde... ...atlılar kayboluyor...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 ''Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz.'' ''Açtık mıydı hele bir son vitesi, adili devir motorun sesi?'' ''Uy çocuklar kim bilir ne kula dedir 300 kilometre giderken öpüşmesi.'' ''Hani şimdi bize, cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır.''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 Kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir. Ve çocuklarımız işten eve saf sarı iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere yüreceğiz. Haber, onlardan haber geldi. Oradan, onlardan. Gömlekleri kirli değil, çatakı değilmiş kaşları. Yalnız biraz uzamış tıraşları. Yandık dememişler. Dayanmışlar biliyorum, dayandık. Dememişler Gözleri gülerek Bakıyorlarmış adama Şakaklarında Taze bir yara varmış ama Çatık değilmiş Kaşları Yalnız biraz Uzamış tıraşları Angina pectoris. Yarısı buradaysa Kalbimin Yarısı Çin'dedir doktor ...sarı nehre doğru akam... ...ordunun içindedir. Sonra her şafak vakti doktor... ...her şafak vakti kalbim... ...Yunanistan'da kurşuna diziliyor. Sonra bizim burada... ...mahkumlar uykuya varıp... ...revirden el ayak çekilince... ...kalbim Çamlıca'da... ...harap bir konaktadır... ...her gece doktor. Sonra... ...şu on yıldan bu yana... ...benim fakir milletime ikram edebildiğim... ...bir tek elman var elimde doktor... ...bir kırmızı elma... ...kalbim... ...ne arterioskleros, ...ne nikotin ne hapis... ...işte bu yüzden doktorcuyum... ...bu yüzden... bende de bu angina ...bakıyorum... Geceye demirlerden Ve iman Tahtamın üstündeki Baskıya rağmen Kalbim En uzak yıldızla birlikte Çarpıyor 20. asra dair Uyumak şimdi Uyanmak 100 yıl sonra Sevgilim Hayır Kendi asrım korkutmuyor beni Ben kaçak değilim Asrım sefil ''Asrım yüz kızartıcı, asrım cesur, büyük ve kahraman. Dünyaya erken geldim diye kahretmedim hiçbir zaman. Ben yirminci asırlıyım ve bununla övünüyorum. Bana yeter yirminci asırda olduğum safta olmak, bizim tarafta olmak ve dövüşmek... Yeni bir alem için. Yüz yıl sonra sevgilim. Hayır her şeyden evvel. Ve her şey almen daha evvel. Ve ölen ve doğan ve son günleri. Güzel gelecek olan yirminci asır. Benim şafak çığlıklarıyla sabaha eren müthiş gecem. Senin gözlerin gibi hackem.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 Gözlerim yandı kavruldu, bir avuç kül oluverdim, külüm havaya salındı. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok, şeker bile yiyemez ki, kağıt gibi yalan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca bir imza ver, çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Denizde bir bulutun öldürdüğü Japon balıkçısı Genç bir adamdı Dostlarından dinlediğim Bu türküyü Pasifik'te sarı bir akşamdı Balık tuttuk Yiyen ölür Elimize değen ölür Bu gemi bir Karatavut Lumbarından giren ölür Balık tuttuk yiyen ölür Birden değil Ağır ağır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 1959-12 Acayipleşti havalar Bir güneş, bir yağmur, bir kar Atom bombası denemelerinden diyorlar Stransiyon 90 yağıyormuş Ota, süte, ete Umuda, hürriyete Kapın sınış aldığımız büyük hasrete Kendi kendimizle yarıştayız gülüm Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz ...ya dünyamıza inecek ölüm... ...6 Mart 1958 ve Dünya, dostlarım, düşmanlarım... ...sen ve toprak. Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime. Toprağını, aydınlığını... ...kavgasını ve ekmeğini seviyorum. Kutrunun ölçüsünü... ...santimine kadar bildiğim halde... ...ve meçhulüm değilken... ...güneşin yanında oyuncaklığı... Dünya inanılmayacak kadar Büyüktür benim için Dünyayı dolaşmak Görmediğim balıkları yemişleri Ve yıldızları görmek isterdim Halbuki yalnız yazılarda Ve resimlerde yaptım Avrupa yolculuğumu Bütün ömrümce mavi pulu Asya'da damgalanmış Bir tek mektubu almadım Ben ve bizim mahalle bakkalı ikimiz de kuvvetle meşgulüz Amerika'da Buna rağmen Çinden İspanya'ya, ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar her mili bahri de, her kilometre de dostum ve düşmanım var. Dostlar ki bir kere bile selamlaşmadık. Aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz. Düşman var ki kanlarına susamışım, kanıma susamışlar. Benim kuvvetim bu büyük dünyada yalnız olmayışımdır. Dünya ve insanları yüreğimde sır, ilmimde muamma değildir. Büyük kavvada açık ve endişesiz girdim safıma. Ve dışında bu safın toprakla sen bana kafi gelmiyorsunuz. Halbuki sen harikulade güzelsin. Toprak sıcağı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 Hava toprak gibi geber... Hava kurşun gibi ağır... Bağır, bağır, bağır... Bağırlıyorum... Koşun, kurşun neritmeye çağırıyorum. Karımın İstanbul'dan yazdığı mektup. Canım, uzandığım yerde yazıyorum. Yorgunum pek... Aynada yüzümü gördüm, adeta yeşil. Havalar soğuk, yaz gelmeyecek. Haftada 30 liralık odun lazım. Başa çıkılır gibi değil. Sofada, demin iş görürken, battaniyemi aldım sırtıma. Camlar, çerçeveler kırık. Kapılar kapanmıyor. Burada barınmamız imkansız artık. Taşınmalı, ev yıkılacak üstümüze. Kiralar pahalı mı pahalı Sana bunları nereye anlatırım Üzüleceksin Derdimi kime dökeyim Kusura bakma Isınsa iyice ısınsa ortalık ama Hele geceler Bıktım usandım üşümekten Rüyalarımda Afrika'ya gidiyorum Cezayir'deydim bir sefer Sıcaktı Alnımı bir kurşun deldi Bütün kanım aktı ama ölmedim bana bir hal geldi. Çok ihtiyarladığımı hissediyorum. Halbuki biliyorsun henüz 40'ıma basmadım. Çok ihtiyarladığımı hissediyorum. Söylüyorum da söyleyince de kızıyorlar, konferans dinliyorum herkesten. Her neyse bu bahsi kapattı. Paraguay halk türkülerini çaldı radyo. Bunlar dikenli bir yaprağın üzerine aşkla, güneşle, insan teliyle yazılmış. Acı da, umutlu da Bayıldım paraguay türkülerine. Adliyeden mektup aldım. Beni çok göresi gelmiş. Beni hiç unutamıyormuş. Şaştım da kaldım. Yıllardır sen memleketten gittin gideli. Ne kapımı çaldı ne bir haber yolladı hatta. Hatta sokakta karşılaştık bir bayram sabahı. Başını çevirip geçti. En yakın arkadaştı. Ama arkadaşlık ağaca benzer. Kurudu mu yeşermez artık. Ben cevap yazmadım. Niye yarar? Evinme bile gelse şimdi söyleyecek akıldım yok. be o elbet. Otursun güle güle zengin bir koca bulmuş. Hastalıklı bir şeymiş adam manyağın biri. Halbuki adi yine canlı kadındır. Gidip baktım oğlumuza. Pembe kumrağı uyuyormuş. Mışıl, mışıl Yorganı açılmış örttüm. Bir kara haber de verdi bu akşam radyo. İren Jolio kürü ölmüş. Daha genç. Yıllar var. Bir kitap okudumdu. Ölenin anası üstüne yazılmış. Bir yerinde iki kız çocuğundan bahseder. Satırlar gözümün önüne geldi. Sarışın iki Yunan heykeli gibi der. İşte bu çocuklardan biri öldü. Bilmem ki nasıl anlatsam. Büyük bilgin büyük adam. Ama şimdi Lösemi'den ölen o sarışın kız çocuğu da. Bu ölüm bana çok dokundu İren Jolie kürü için Ağladım bu akşam Ne tuhaf İren deselerdi İren Öldüğün zaman deselerdi Ustanbullu bir kadın Hem de hiç tanımadığın Ağlayacak arkandan deselerdi şaşart. Kocası geldi aklıma Bir mektup yazsam Başsağlığı dilesem diye düşündüm Adresini bilmiyorum ama Paris Frédéric Jolie kürü desem Gider miydi Bir de Fransız yazarı öldü de okudum. Adını bile duymamışımdır. Çok ihtiyardı zaten. Üstelik de egoist, sinik, cenabet herifin biri. Her şeyle alay etmiş ömrü boyunca. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi sevmemiş. Bir köpeklerle kedileri ama yalnız kendininkileri. Mülakat vermiş ölmeden birkaç gün önce. Ölümü alaya alıyor aklınca. Ama belli dehşetli de korkuyor. Resmi de var. Büyük annemize erkek yap. Tepesine bir takke koymuş de herif Korkunç bir yalnızlık içinde Suska bir ihtiyar Ona da acıdım Belki büyük annemize benzediğinden Belki de yalnızlığına Acıdım ama aynı acıma değil elbet Acıyorsun İrenkürüye Çocuklarını düşünüyorsun Kocasını ama daha çok dünyaya acıyorsun Büyük bir insan öldü diye Sana bir müjden var Okumayı öğreniyor tembel oğlum Ebeyi söktü kerata Tut, koş, kitap, kalem, çanta Mükemmel değil mi? Her harfi bir şeye benzetiyor A bir elmiş B göbekli bir adam T bir keser Ölüm kopuyor tembel olacak diye Hep ona iş yaptırmak istiyorum Kız olsaydı kolaydı Kadınların her yaşta her iş gelir elinden Ama beş yaşında biri olan Ne iş becerebilir? Ah bir ısınsa havalar Isınacak Uzadıkça uzadı mektubum Kendine iyi bak, bana hemen cevap ver, beni unutma, bana hemen cevap ver, akıllıdır münevver, nasıl olsa ne yapıp eder falan filan diye kendini avutma, sensiz perişanım, beni unutma, kendine iyi bak, gözlerinden öperim canım, güzel geceler, kendine iyi bak, bana hemen cevap ver, dertlerimi aklımda tutma, unut, beni unutma. Türk köylüsü. O topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca din gibi ağlayan, bayburtlu zihni gibi gülendir. Ferhat'tır, Kerem'dir ve kelolandır. Yol görünür onun garip serine. Analar, babalar umudu keser. Kahpefelek ona eder oyunu. Çarşambayı sel alır. Bir yağ sever, el alır Kanadı kırılır, çöllerde kalır Ölmeden mezara koyarlar onu O Yunus'u biçaredir Baştan ayağa yâredir Ağı içer su yerine Fakat bir kere bir dert Düşmesin önlerine Ve bir kere vakt erişip Gayrık yeter demesinler Ve bir kere dediler mi İsrafil nuru, Mahlukat yerinden durur Toprağın nabzı başlar Onun nabızlarını dağıtma Ne kendi nefsini korur Ne düşmanı kayırır Dağları yırtıp ayırır Kayalar kesip yol eyler.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 Rastlayıp yolda, büyük çobanlar köyünü solda de kızıl kilisi Hisar'da bırakıp, Eper Gölü'ne uğramadan, Koçhisar'da Tuz Gölü'ne dökülür. Düşündü birdenbire, kayalıklardaki adam, kaynakları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan evvel ve seferberlikten önce,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 Saat beşe on var Kırk dakika sonra şafak sökecek Korkma sönmez bu şafaklarda Yüzen al sancak Tepe'ye karşı Tepe güneyinde On beşinci piyade fırkasından iki ihtiyat zabiti Ve onların genci uzunu Daril muallimin mezunu Nurettin Eşvak Mazer tabancasının emniyetiyle oynayarak Konuşuyor Bizim İstiklal Marsunda aksayan bir taraf var Bilmem nasıl anlatsam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 bütün ömrünü ve hatırasını ve yedi buçukluk bataryasını ağlanacak kadar küçük buluyordu. Yüzbaşı sordu, saat kaç? Beş. Yarım saat sonra demek, 93.956 bin yüz elli altı tüfek ve şoför Ahmet'in üç numaralı kamyonetinden yedi buçukluk şuna ederlere, on beş ligobüşlere kadar bütün aletleriyle Vedat Han uğrunda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 Ceviz ağacım. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacım Gülhane Parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacım Gülhane Parkında. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.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 sen bir geviz ağacın Gülhane parkında... ...ne sen bunun farkındasın... ...ne polis farkında. Ufuklardan ufuklara... ...orda ordu, ordu köpüklü mor davdalar koşuyordu. Hazer rüzgarların dilini konuşuyor balağım... ...konuşup coşuyordu. Kim demiş çört vazmi... Hazer ölü bir göle benzer, uçsuz bucaksız, başı boş tuzulu bir sudur. Hazer, hazer dost gezer ey düşman gezer. Dalga bir dağdır, kayık bir geyik, dalga bir kuyu, kayık bir kova. Çıkıyor kayık, iniyor kayık, devrilen bir atın sırtından inir. Şahlanan bir ata biniyor kayık. Ve kayıkçı, Türkmenistanlı bir Buda heykeli gibi... Gümenin yanında bağdaş kurup oturmuş. Fakat sanma ki... Hazerin karşısında... El divan durmuş. O bir Buda heykelinin... Taştan sükunu gibi kendin denimin Gümenin yanında bağdaş kurup oturmuş. Bakmıyor kaygaz sarılan sulara... Bakmıyor çatlayıp Yarılan sulara çıkıyor kayık iniyor kayık Devrilen bir atın Sırtından inip Şahlanan bir atap Biniyor kayık Yaman esiyor ve karayel yaman Sakın özünü Hazerin iyilesinden aman Aman oyun oynamasın Sana rüzgar Aldırma anam ne çıkar Ne çıkar Kudursun karayel Buları hazerde doğanı hazerdir mezarı çıkıyor kayık iniyor kayık çıkıyor ka iniyor ka çık in, çık. Yağmurlar başlamak üzere. Kapının ardına kadar açık bekledi seni. Niye böyle geç kaldın? Soframda yeşil biber, tuz, ekmek, teslimde sana sakladığım şarabı içtim yarıya kadar bir başıma seni bekleyerek niye böyle geç kaldın? Fakat işte ballı meyveler dallarında olgun derin duruyor, koparılmadan düşecekler toprağa biraz daha gecikseydin eğer. Yapraklara, dallara, yeşillere, allara, Nice nice yıllara gülün, nice nice yıllara, Yaprak dala, al yeşile yaraşır. gayre bundan böyle, vermem seni ellere. Bu dünya soğuyacak, yıldızların arasında bir yıldız, Hem de en ufacıklarından, Mavi kadifede bir yavgız zerresi yani, Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün ölü bir bulut gibi de değil, Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak, Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, Duyulacak mahzunluğu şimdiden, Böylesine sevilecek bu dünya Yaşadım diyebilmek için. ismi Sen. Bir sevda şiiri gire. Ya bir memleket şiirim. ikisi karışık bende. Sen eşirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yalan ettiğimsin. Sen memleketimsin. Sen... Ela gözlerinde yeşil hareler Sen büyük, güzel ve muzaffer Ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin İsmı bunu yine sana dair Sen de ben kutba giden bir geminin sergüzeştini Sen de ben kumar baz macerasını keşiflerin Sende uzaklığı, sende ben imkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine ve kan ter içinde aç ve öfkeli ve bir avucu iştiharsıyla etini dişlemek senin. Sende ben imkansızlığı seviyorum. Fakat asla umutsuzluğu değil. Uyanış, uyandın neredesin evinde. Alışamadın hala, uyanır uyanmaz evinde olmaya. On üç yıl hapiste kalmanın sersemliklerinden biri de bu. Yanında yatan kim? Yalnızlık değil, karın. Uyuyor, melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? Sekiz. Demek akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü taamürdendir. Polis ev basmaz güpe gündü. Akşam gezintisi. Hapisten çıkmışın çıkar çıkmaz da gebe koymuşun karını, takmışın koluna, geziyorsun akşam işte mahallede. Karnı burnunda hatunun nazlı nazlı taşıyor mukaddes yükünü. Sen saygılı ve kibirlisin. Hava serin, üşümüş bebek elleri gibi bir serinlik. Avuçlarını alıp onu ısıtasın gelir. Mahallenin kedileri kasabın kapısında ve üst katta kıvırcık karısı yerleştirmiş pencerenin pervazına memelerini akşamı seyrediyor. Alaca aydınlık, tertemiz gökyüzü. Duruyor orta yerinde çoban yıldızı, bir bardak su gibi pırıl pırıl. Bu yıl uzunca sürdü pastırma yazı. Dut ağaçları sarardıysa da incirler hala yeşil. Mürettip Refik'le Sütçü yorginin ortanca kızı çıkmışlar akşam piyasasına parmakları birbirine dolanmış. Bakkal karabetin ışıkları yanmış. Affetmedi bu Ermeni vatandaş, Kürt dağlarında babasının kesilmesini. Fakat seviyor seni çünkü sen de affetmedin bu karayı sürenleri. Türk halkının alnına. Mahallenin veremleri, yataklara düşenler, Bakıyor camların arkasından. Çamaşırcı Huriye'nin işsiz oğlu, Omuzlarında keder, kahveye gidiyor. Ajans haberlerini okuyor, radyosu rahmi beylerin. Uzak Asya'da bir memleket, Sarı ay yüzlü insanlar, Beyaz bir ejderha ile dövüşmekteler. ''Oraya gönderildi seninkilerden dört bin beş yüz tane Mehmet kardeşlerini katletmeye.'' ''Kızarıyor yüzün öfkeden ve utançtan ve umumiyetle filan değil sırf sana ait ve eli kolu bağlı bir hüzün. Karını arkadan itip yere yuvarlamışlar da düşürmüş gibi çocuğunu yahut yeni hapisteymişin de... Karakolda yeni dövülüyormuş gibi köylü jandarmalara köylüler. Ansızın bastırdı gece, bitti akşam gezintisi. Bir polis jipi saptı sizin sokağa, karını fısıldadı bizim evimin. Gecenin saat biri. Masanın örtüsü mavi basma, üstünde yalansız, güler yüzlü cesur, Kitaplarımız durur. Yesirlikten Dönmüşüm anacığım. Kendi memleketimde düşman kalesinden. Gecenin saat biri Lambayı söndürmedik. Yanımda karım yatar. Karım beş aylık gebeliğinde. Etim etine değende. Elimi karnına koyanda. Bebek kıpır kıpır kıpırdar. Dalda yaprak, suda balık. Rahimde insan yavrusu, yavrum, yavrumun pembe yünden zıbını, anası ördü, bedeni benim karışımla bir karış, kolları şu kadarcık. Yavrum, kız olursa tepeden tırnağa, anasına benzesin istiyorum, oğlan olursa boyu posu bana, kız olursa ela ela baksın, oğlan olursa maviş maviş. Yavrum, yavrum öldürülmesin istiyorum yirmi yaşında Oğlan olursa cephelerde, kız olursa sığınaklarda gece yarıları Yavrum, kız olsun, oğlan olsun, kaç yaşında olursa olsun Yavrum, düşmesin istiyorum hapislere Güzelden, haklıdan, barıştan yana diye Fakat malum, kızım yahut oğlum Gecikirse suların ışıması dövüşeceksin. Ve hatta Yani haylice müşkül zanaatmış Bizde bugün Babalık zanaatı da Gecenin saat biri Lambayı söndürmedik Belki yarım saat sonra Belki sabaha karşı Gene basılabilir evim Beni alıp götürürler Kitaplarımızla beraber Yanımda birinci şu beninkiler Dönüp bakarım Durur kapıda karım Eşiğin üzerinde Uçar entarisi Sabah rüzgarında Yüklü ağır karnında Bebek kıpır kıpır kıpırdar Doğum Anası bir oğlancık doğurdu bana Kaşsız sarı bir oğlan Masmavi kundağında yatan bir nur topu üç kilo ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onları. Gittiler ana sütüne bile doyamadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada ilk görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Anadolu'da. Mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebelerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu dünyanın en büyük memleketinde. Doğar doğmaz da bahtiyar oldular. Benim oğlan benim yaşıma bastığı zaman ben bu dünyada olmayacağım. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşekli bir beşik. İsmim Mehmet, benim oğlumun adı Mehmet. Karşı yalı memleket. Sesleniyorum Varnadan, işitiyor musun Meme, Meme? Karadeniz akıyor durmadan, deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Meme, Meme? Memleketim, memleketim. Ne kas kaldı senin ora işi? Ne yollarını taşımış ayak kabım? Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, şile bezinden. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infaktın da yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Pırak 8 Nisan 1958 Yürek değil be çarıkmış bu manda gönünden, Teper, hababan teper, paralanmaz teper taşlı yolları. Bir vapur geçer Varna önünden, uy Karadeniz'in gümüş telleri. Bir vapur geçer boğaza doğru, nazım usulcacık okşar vaporu. Yanar elleri, 27 Mayıs 957 Varna. Bor Oteli Şu Varna'da uyumanın yolu yok geceleri, uyumanın yolu yok. Yıldızların bolluğundan, yakınlığından, parlaklığından, Kumlukta hışırtısından ölü dalgaların, tedefleriyle çakıllarıyla, tuzlu yosunlarıyla hışırtısı, Denizde bir yürek gibi atan motor sesinden, İstanbul'dan çıkıp, boğazı geçip, Odamı dolduran anıların yüzünden, Kimisinin gözü yeşil, kimisinin bilekleri kelepçeli, Kimisinin bir mendil var elinde... ...labanta çiçeği kokuyor mendil... ...şu varnada uyumanın yolu yok gülü... ...şu varnada da borot elinde. Sofra! Şu varna deli etti beni, divane etti. Domates, yeşil biber, kalkan tavası... ...radyoda havuşaklar, Karadeniz havası... ...rakı, kadehte aslan sütü, anason... Uyana son kokusu Ahbapça kardeşçe konuşulan dilim A beyslah beyslah be halim Şu varına deli etti beni divane etti 6 Haziran 957 varna Salatalık Avluda diz boyu kar la lapa, lapa da yağıyor Hızını alamadı sabahtan beri bir türlü Mutfaktayız Masada muşamba'nın üstünde bahar Masada Muşambanın üstünde körpecik bir salatalık, çiçeği burnunda pütürlük. Çep çevre oturmuş bakıyoruz ona, çalkı vuruyor yüzümüze yumuşacık. Bir tazeliktir kokuyor bir tazelik. Çep çevre oturmuş bakıyoruz ona, şaşkın, düşünceli, yiğimser. Rüyada gibi bir halimiz var. Masada muşambanın üstünde umut, masada muşambanın üstünde güzel günler. Yeşil bir güneşle yüklü bir bulut. Yaklaşan sabırsız zümrüt bir kalabalık Açılıp saçılacak sevdalar Masada, muşambanın üstünde körpecik bir salatalık Çiçeği burnunda pütürlü Avluda diz boyu kar Lapa lapa da yağıyor Kızını alamadı Sabahtan beri bitirilir Mart 1960 Moskova Koparmış ipini eski kayıklar gibi yüzer Kışın sabaha karşı rüzgarda tahta cumbalar ve bir saç mangalın küllerinde uyanı uykudan Büyük İstanbul'un 27 Haziran Berlin. Serçe kuşları gibi yağmur, çinko dama serptiğim ekmek kırıntılarını yiyor telaşlı telaşlı tıkır tıkır serçe kuşları gibi yağmur. Haziran 958 Pırak. İşler atom reaktörleri işler, Yapma aylar geçer güneş doğarken, Ve güneş doğarken çöp kamyonları, Ölüleri toplar kaldırımlardan, işsiz ölüleri, aç ölüleri. İşler atom reaktörleri işler, Yapma aylar geçer güneş doğarken, Ve güneş doğarken köylü aile, Erkek kadın eşek ve kara sapan, Sapana koşulu eşekle kadın, Toprağı sürerler. Toprak bir avuç. İşler tam reaktörleri işler. Yapma aylar geçer. Güneş doğarken ve güneş doğarken ölür bir çocuk. Bir Japon çocuğu Hiroşimada, 12 yaşında ve numaralı ve ne bomacıdan ne menajitten ölür 1958'de ölür bir Japon çocuğu Hiroşimada. 945'te doğduğu için işlere tam reaktörleri işler. Yapma aylar doğar güneş doğarken Ve güneş doğarken tombul bir adam Yatağından çıkar dalgın giyinir Bugün kimi kime gammazlamalı Amirin gözüne nasıl girmeli İşler tom reaktörleri işler Yapma aylar geçer güneş doğarken Ve güneş doğarken zenci şoförü Ağaca asarlar yol kıyısında Gaz yağına bulayarak yakarlar Sonra kimi kahve içmeye gider, kimi saç tıraşı olur berberde, Kimi dükkanını açar erkenden, kimi genç kızını öper alnından, işlere tam reaktörleri işler, yapma aylar doğar güneş doğarken, Ve güneş doğarken, güneş doğarken, ve güneş doğarken mahpus kadını, Kayışla masaya bağlı sırtüstü çıplak memeleri alkan içinde, Sorguya çekerler bir bodrumda, Sorguya çekenler sigara içer Biri yirmisinde altmışlık biri Gömlekleri terli, kollar sıvalı Ve kum torbaları elektrotlar işlere atom reaktörleri işler Yapma aylar geçer güneş doğarken Ve güneş doğarken gül yaprağına Uçak alanında sessiz pilotlar aş bombası yükler tepkililere Ve güneş doğarken güneş doğarken Otomatik silahlarla biçilir üniversitelilerle işçiler Ve akasya ağaçları bulvarın pencereler balkondaki saksılar Ve güneş doğarken devlet adamı konağına döner bir ziyafetten Ve güneş doğarken kuşlar ötüşür Ve güneş doğarken güneş doğarken genç bir ana bebesini emzirir İşler atom reaktörleri işler Yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken ben bir geceyi, bir uzun geceyi yine uykusuz ağrılar içinde geçirmişimdir. Düşünmüşüm hasretliği, ölümü, seni memleketi düşünmüşümdür. Seni memleketi ve dünyamızı, işlere tam reaktörleri işler. Yapma aylığa geçer güneş doğarken ve güneş doğarken hiç umut yok mu? Umut, umut, umut, umut insanda. 12 Mart gecesi ve 13-14 Mart Varşova şüydir. Ruhun, ruhun bir ırmaktır gülüm, Akar yukarıda dağların arasından, Dağların arasından ovaya doğru, Ovaya doğru, ovaya kavuşamadan bir türlü, Bir türlü kavuşamadan uykusuna söğütlerin, Geniş köprü gözlerinin rahatlığına, Sazlıklara, yeşil başlı ördeklere, Düzlüklerin yumuşak kederine kavuşamadan kavuşamadan ay ışığındaki buğday tarlalarına vaya doğru akar akar yukada dağların arasından bir yılan bir dağılan bulutları sürükleyip geceleri iri iri yıldızları taşıyarak dağ başı yıldızlarını mavi güneşlerin ide dağbaşı karlarının akar köpüklene köpüklene dibinde ak taşları kara taşlara karıştırıp Akar akıntıya karşı yüzen balıklarıyla Dönemeşlerde kuşkulu Uçurumlara düşüp şahlanarak Kendi uğultusuyla deli divane Akar yukarıda dağların arasından Dağların arasından ovaya doğru Ovaya doğru ovayı kovalayıp Ovaya kavuşamadan bir türlü Kistabosk 3 Şubat 1960. Kar kesti yolu sen yoktun Oturdum karşına dizüştü seyrettim yüzünü, gözlerim kapalı. Gemiler geçmiyor, uçaklar uçmuyor, sen yoktun. Karşında duvara yanmıştım, konuştum, konuştum, konuştum, ağzımı açmadan. Sen yoktun, ellerimle dokundum sana, ellerim yüzümdeydi, 959-12. Melih'e giden Kozmos gemisinde turistler yeryüzüce yazılmış şiirler okuyacak. Her sözü beste beste, renk renk kat kat açarak en sırlı çekirdeğe ulaşabilecekler. 959 12. Mavi Liman Çok yorgunum, beni bekleme kaptan Seyir defteri ne başkası yazsın Kubbeli, çınarlı, mavi bir liman, Beni o limana çıkaramazsın. Balçık, 1 Temmuz, 957. Kıyıdaki ihtiyar, Derin dağlar kat kat sıralanmıştı, Çamlık iniyordu denize kadar, Kıyıda iri yarı bir ihtiyar, Çakıllara sırt üstü uzanmıştı. Ve bu olgun güneşli eylül günü, Uzak haberi batmış gemilerin, Poyraz yeri mavi, masmavi serin, Okşuyordu iştiyarın yüzünü, Ve karınının üstündeydi elleri, iki yengeç gibi iri, inatçı, yorgun, Zamandan kuvvetli bir yolculuğun, Sert kabuklu, merhametsiz zaferi, Ve göz kapakları tuzlu, kırışık, vermişlerdi yumuşacık, Bu karanlıkta altın pırıltılar, Dinliyordu uğultuyu ihtiyar. Denizi, uzun dişli balıkları, Ve tan yerlerinin alevlerini, Dipte çiçek açan kayalıkları, Ağları ve balıkçı evlerini, Ama belki de bulutlara yakın, Çamların tepesiydi uğuldu yan, Biliyordu başı döner adamın, Onlara aşağıdan baktığı zaman, Derin dağlar kat kat sıralanmıştı, Çamlık iniyordu denize kadar, Kıyıda iri yarı bir ihtiyar, Çakıllara sırt üstü uzanmıştı. 4 Eylül 1958. Masalların Masalı Su başında durmuşuz, çınarla ben, Suda suretimiz çıkıyor, çınarla benim, Suyun şarkı vuruyor bize, çınarla bana, su başında durmuşuz. Çınarla ben bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor, çınarla benim bir de kedinin, suyun şarkı vuruyor bize, Çınara bana bir de kediye, su başında durmuşuz. Çınar ben kedi bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor, çınarın benim kedinin bir de güneşin, suyun şarkı vuruyor bize, Çınara bana kediye bir de güneşe, su başında durmuşuz. Çınar ben kedi güneş birde ömrümüz Suda suretimiz çıkıyor Çınarın benim kedinin güneşin Birde ömrümüzün Suyun şalkı vuruyor bize Çınara bana kediye güneşe birde ömrümüze Su başında durmuşuz Önce kedi gidecek Kaybolacak suda sureti Sonra ben gideceğim kaybolacak suda suretim Sonra çınar gidecek Kaybolacak suda sureti Sonra su gidecek güneş kalacak Sonra o da gidecek Su başında durmuşuz Çınar ben, kedi güneş bir de ömrümüz. Su serin, çınar ulu, ben şiir yazıyorum. Kedi uyukluyor, güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınara bana, kediye, güneşe bir de ömrümüze. 7 Mart 1958 başlıyor. Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider, 20'sinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle, büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok, sokağında fener, Penceresinde can Ama umudu var büyük insanlığın Umutsuz yaşanmıyor 7 Ekim Taşkent 958 Gider ayak Gider ayak işlerim var bitirilecek Gider ayak Kurtardım ceylanı avcunun elinden Ama daha baygın yatar ayılamadı Kopardım portakalı dalından Ama kabuğu soyulamadı Olduğum yıldızlarla haşir neşir ama sayısı bir tamamı sayılamadı. Çektim kuyudan suyu ama bardaklara konulamadı. Gürler dizildi tepsiye ama taştan fincan oyulamadı. Sevdalara da oyulamadı. Gider ayak işlerim var bitirilecek gider ayak. Hasret. Yüz yıl oldu yüzünü görmeyeli. Belini sarmayalı, gözünün içinde durmayalı. Aklının aydınlığına sorular sormayalı Dokunmayalı sıcaklığına karlının Yüzyıldır bekler beni bir şehirde bir kadın Aynı daldaydık aynı daldaydık Aynı daldan düşüp ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Yüzyıldır araca karanlıkta Koşuyorum ardından 9.59 Temmuz Türkü Dağın üstünde akşam güneşiyle yüklü bir bulut var dağın üstünde. Bugün de sensiz yani yarı yarıya dünyasız geçti. Bugün de birazdan açar kırmızı kırmızı. Birazdan açar gece sefaları kırmızı kırmızı. Taşır havamızda sessiz cesur kanatlar. Vatandan ayrılığa renziyen ayrılığımızı bursa sensin. Yaşamaya dair... Yine. Diyelim ki hastayız hem de ağır hem de ameliyatlık yani bembeyaz masadan kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz ajans haberlerini. ''Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Orada daha ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Acı bir hınçla bileceğiz bunu ama yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşımız da elliye yakın. Daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız.''